بسم الله الرحمن الرحيم إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله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 カルディシュタリム、サラマアレイコラルラハマトゥルラーマトゥルラハマトゥルラハマトゥルラハマトゥルラハマトゥルラハマトゥルラハマトゥルラハマトゥルラハマトゥルラハマトゥルラハマトゥルラハマトゥルラハマトゥルラハマトゥルラハマトゥルラハトラマハララ Ahlâk hadislerini bir araya getirdiği el adabının müfred abla kitabımıza devam ediyoruz. Bundan bir önceki dersimizde kibir yani büyüklenmeye alakalı bab başlığı altında konuya giriş yapmış edik. Bugünkü rivayetlerde büyüklenmeyle alakalı olacak çünkü gerçekten önemli bir mesele ki yanlış anlaşılmaları da Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam gelen sorularla ne yapıyor? Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam kibrin asıl kibrin, asıl büyüklenmenin büyüklük taslamanın ne olduğunu Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklıyor. Çünkü rivayette ey Allah'ın Rasulü bizden birisinin güzel elbise giyinmesi kibirden midir, büyüklük taslama mıdır? Hayır diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Bizden birisinin güzel bir ayakkabı giyinmesi Kibirden midir? Hayır diyor. Peki arkadaşlarıyla oturup kalkması bir mecliste oturması kibirden midir? Hayır. Asıl kibir nedir? Hakkı kabul etmeme, hakkı karşı gelme bildiği halde ve insanları hakir küçük görmedir buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Bugünkü rivayetlerimizde kardeşlerim inşallah bu şeyle alakalı, kibirle alakalı. yanlışını ve yine doğrusunu öğreten rivayetlerle alakalı. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kalbinde diyor zerre miktarı kadar kibir olan cennete giremeyecektir diyor. Tabi ki bu hakkı kabul etmeme yani kendisine apaçık beyan olduktan sonra hakkı kabul etmeme, hakkı reddetme ve ee, kesinlikle Üdah beyan olduktan sonra yani hak kendisine apacık belde olduktan sonra onu kabul etmemektir kibir. Ki bu da bu kibirde insanı diyor cennete、e, miskale daratın zerre miktarınca bu kibir olan kalbinde cennete giremez diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Et、evet, bugünkü rivayetlerde bununla alakalı çünkü kardeşlerim bunları bilmemiz gerekir ki ne yapalım ondan sakınalım ondan beri duralım. Nasıl ki mesela rivayette ey Allah'ın Rasulü bir şirki biliyoruz. Peki kibir nedir diye soruyorlar Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselama. Demek ki kardeşlerim kibir de hakikaten bilinmesi ve sakınılması gereken büyük bir mesele. Çünkü rivayette miskal edarrah zerrm miktarınca kalbinde kibir olan Cennete giremez diyor Allah ﷻ Sözlüğüm. Demek ki biz bunu bilelim ki kalbimizde o zerre miktarı kadar dahi ne yapmayalım ki birden herhangi bir eser bırakmayalım Cennete selametle girin dedikleri kimselerden olalım inşaallah. O yüzden dikkat edilmesi gereken rivayetler kardeşlerim inşaallah dilimiz dönüyünce Rabbin bize açıklamayı. Güzel bir şekilde açıklamayı, anlamayı ve onunla amel etmeyi nasip etsin. Evet, 549 kardeşlerim. İmlam'a radiyallahu aleyhi ve sellem'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurdu, anlatılmıştı. Kip, kendini büyük görürse veya yürüyüşünde kibirli olursa Allah'ın gazabını olan bir şekilde aziz ve celil olan Allah'a kavuşur. Evet. Bu da yine biraz önceki dediğimiz kibirle alakalı rivayetler ki bugün hep Ee, kibirle, kibriya ile alakalı rivayetler、e, işleyeceğiz. Ki bu rivayette diyor ki Allah Resulü Selam men ta'vvame fi nefsihi et ta'vvim fin nefs kardeşlerim kibir manasına geliyor. Yani men ta'vvame fi nefsihi rivayette geldiği gibi her kim、e, kendi nefsini büyük görürse yani kendi başına gelen bütün nimetlerin Rabbinden bilmez ve Allah Azze ve Celle'nin kendi üzerinde olan lütfunu ve merhametini inkar eder ve bu başına gelen nimetin kendi ilmi ve ameli sayesinde gerçekleştiğini söyler ise nedir? Ve bütün bu şeyin yani başına gelen güzel nimetin, izzet ve şerefin kendi ilmi ve ameli hakkı,、e, sayesinde olduğunu söyler ise işte bu kimseyi, Allah azze ve celle yarın kıyamet günü öfkeli bir şekilde karşılar diyor Allah Rasulu aleyhisselatu vesselam kardeşlerim şimdi düşünün her kimde Allah'a iman eder ve kalbiyle yakın bir şekilde bütün nimetlerin Allah'tan olduğuna iman ederse çünkü diyor ki Allah azze ve celle Nahal suresi elli üçüncü ayeti kelimesinde wa ma bikum min nime'tin fa minallah Başınıza gelen her bir nimet, her bir lütuf muhakkak ki Allah'tandır. O yüzden başka bir ayet de de Allah'ın diyor nimetiyle, kul bi fazli Allahi ve bi rahmetihi, fa bi zelke fal yafrahu. İşte diyor Allah'ın fazlı lütufu ve rahmetiyle, işte bununla sevinsinler diyor Allah. Azze ve Celle. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin başımıza verdiği bir nimet, bir lütuf, bir merhamet, bir rahmet asıl sevinilmesi gereken şey budur. Ama başımıza gelen bir nimeti, güzel bir olayı, Allah'ın bir lütfunu, bunu Allah'tan değil de kendimizden hani güzel bir şey olur, güzel bir kazanç olur. Ne yaparız? İşte ben bunu, İnmim sayesinde kazandım. Aklım sayesinde kazandım. Gece gündüz çalıştım, kazandım. Halbuki asıl nimeti vereni ne yapar? Unutur. Asıl nimeti veren. Başınıza ne geldiyse nimet. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Bütün başınıza gelen bütün nimetler kimden? Yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'dendir. İşte ne zaman ki bunu kendi Allah'tan değil de kendisinden bilir ise... İşte kibir budur diyor Allah Rasulü Aleyhisselam. Yani taazzün fi nefis işte kişinin kendisini ululaması, her şeyi kendinden bilmesi ne yapıyor? İşte diyor yarın kıyamet günü Allah Hazreti Celle tarafından öfkeli bir şekilde. Yani düşünün birisinin işte öfkeli bir bir haber alıp öfkelenip o kimseyi öfkeli bir şekilde beklemesi nasıl olur? İşte diyor Allah Azze ve Celle de onu kıyamet günü hesabın verileceği gün öylece beklerdir Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. اَوْ اِخْتَالَ ف۪ي مَش۪يَتِه۪ Veya diyor aynı şekilde yürüyüşünde tekebbür bir şekilde kendini beğenmiş bir şekilde yürürse yine Allah Azze ve Celle kıyamet günü onu öfkeli olarak karşılar diyor. Kardeşlerim bazı kimselerin Yürüüşüne bakın, sanki dağları o yaratmış, sanki gökleri o yükseltmiş edasıyla ne yapar? Öyle bir eda ile yürüş. Halbuki Allah'ın da dediği gibi, sen diyor boy olarak göklere mi koşacaksın veya o dağları mı、e, yerinden inneteceksin? Yani ufacık, kullık al insan o zayıf ha. İnsan zayıf olarak yaratılmıştırdir Allah Azze ve Celle. Pekin bütün bunları. Ve yarın bir avuç toprak olacakken, gözünü bir avuç toplak doyuracakken, bu kibir niye? Bu kendini beğenmez niye? Başına güzel bir Allah nimet verdiğinde veya kuluma bir nimet verdiğimde diyor, sevinsin. Ama bilsin ki bu Allah'tandır, kendi katından veya başka bir şeyden değildir. Düşünün Karun bütün deprebesiyle kavminin içine çıktığında ne yapıyor? Övünüyor. Ve ne diyor? Bu benim ilmim sayesinde bana verilmiştir. Yani ben çalıştım, ben aklettim, bendeki bu akıl, bu zeka sayesinde ne yaptım? Ben bu kadar malı biriktirdim ve Allahı unuttu. Allah da onu ne yaptı? Yerin dibine batırıverdi. İşte kibir böyle bir şeydir kardeşlerim. Asıl nimet vereni unutup ne yapma? Kendini öne çıkarma, kendi nefsini yüceltmedir kibir. İşte kim böyle olursa diyor Allah Rasulü Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle onu diyor öfkeli bir şekilde kıyamet günü hesab için bekler diyor. Allah hepimize hayır versin, hepimize tevazu nasip etsin inşallah. Evet 550. Evrulureyle, Allah'a demiştir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Zimmetisiyle beraber yemek yiyen, çarşılarda eşeğe binen. Koynunu bağlayıp da onun sütünü sağan kişi kibirli değildir. Evet. Kardeşlerim, eğer ortada bir hastalık varsa, ki kibir bir hastalıktır, dinimizde muhakkak o hastalığın、e, olabileceği ve önlenebileceği durumları da muhakkak açıklamıştır. Çünkü, El yevme ekmeltu lekum dinekum. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi bugün size dininizi kemale erdirdim ve din olarak size İslam'dan razı oldum. Bizim dinimiz bizi cennete götürecek her şeyi emretmiş ve cehenneme götürecek her şeyde yasaklamıştır ve o yolda bize yardımcı olabilecek her türlü yol işaretinde belirlemiştir. Bakın rivayette diyor ki Allah Rəsûlü Səlem, her kim diyor eğer ee, hizmetçisiyle beraber yemek yerse ve çarşılarda merkebe eşeğe binerse ve koyunun diyor bacağını ayırıp oradan süt sağarsa o kimsede diyor、e, kibir adına hiçbir şey yoktur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve bunları da ne yapıyor? Bir、e, ilaç olarak veriyor aslında dinimiz ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ...ve selam... ...demek ki bunlar kibri... ...insandaki kibri yok edip... ...insanın kalbini temizleyen şeylerdir. İnsanın hizmetçisiyle... ...veya buna işçisi de diyebilirsiniz... ...işçisiyle oturup beraber yemek yemesi... ...ki bazıları için bu çok zor bir olaydır... ...veya bir eşeğe binip... ...çarşıda dolaşması... ...ki düşünün bunu basit... ...ucuz bir araba olarak da günümüzde ne yapabilirsiniz...、E, ...varsayabilirsiniz... Veya da dediği gibi bir koyun ki bu gerçek manasında sağmak işte bu nedir? Kibri önleyen ve insanın kalbini temizleyen şeylerdir ki bu nebevi bir、e, ilaçtır kardeşlerim. Allah hepimize esenlik versin.、E, 552 551 aynı mı? Ben bakmadım ona. 552'ye geçmiş geçtim.、E, Tamam, onu 550 bile ben dersden sonra bakayım çünkü ben 552'ye geçmişim. Tamam, 552. Ebu Sa'id el-Hudiri radıyallahu anh ve Ebu Kurayyır radıyallahu anh rivayet ettiklerine göre, Peygamber Salallahu alaihi wasallam şöyle buyurdu: Azire Celle olan Allah şöyle buyurdu: Bizden şerefli ve galip olma sıfatı benim gömleğim, kurluluk ve büyüklük sıfatı ise benim kaftanımdır. Kim bu basıklar ve sıfatları benden çekip aman çalışursa ona azab ederim. 私たちは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、なたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな Kardeşlerim, kibriya、e, boyun oyma eğmeye layik olan manasına geliyor. Yani büyüklük taslama bir şeyde boyun eğmeye layik olan ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. Ve yine、e, izet onun izarı, kibriya onun ridasıdır. Eğer diyor, her kim bana bu iki şeyde Nizallaşırsa, münakaşa ederse veya bu iki noktada benimle ortak olduğunu iddia ederse diyor Allah Azze ve Celle, muhakkak ki ben ona ne yaparım, azab ederim diyor gelen rivayette Allah Resûlü Aleyhisselatu Vesselam. Demek ki kardeşlerim, kibir neymiş, haktan yüz çevirme ve <gülüyor> insanları tahkir etme, küçültme, ee, onları hakir görme ve her kim Allah'a karşı veya kuluna karşı büyüklenirse muhakkak ki Allah Azze ve Cel le o kimseyi zilletle imtihan eder o kimseyi zillete boar ve o kimse Allah Azze ve Cel le tarafından kıyamet gününe ateşe atılır kim o kimseye verilen müjde budur ki kimde Tevazu sahibi alçak gönüllü olursa hem dünyada derecesi yükseltilir hem de ahirette derecesi yükseltilir. Evet. Tevazu hem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hem de sahabesinin en büyük özelliklerinden bir tanesiydi kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. 553 Namah İbni Beşir'in beledeler şöyle dediği iştirmiş diyorsunuz. Şu persil ki şeytanın tuzakları ve ağları vardır. Evet. Şeytanın tuzakları ile ağları Allah'ın verdiği nimetlerle hatbi açma, Allah'ın verdiği mallarla insanlara karşı övünüp büyücülmemek.、Evet. Allah'ın kullarına karşı ürkünük taslayıp onları küçümsememek ve Allah'ın rızasın olmadığı konularda kendi arzu ve isteklerine uymaktır. Evet. Kardeşlerim. Rivayette diyor ki, muhakkak ki şeytanın bazı kışkırtmaları ve tuzakları vardır. Ki düşünün, dünya ziyneti, dünya şehvetleri, şehvetleri arzu ve istekleri bunlardan ee, bazısı. Ki rivayette de dediği gibi, bunlardan bir tanesi ne diyor? Ne diyor? Albatır bi en ümmiyle Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetlerle aslında azgınlık yapmaktır. Tıpkı bir Firavun gibi nimetleri veren Allah Azze ve Celle olduğu halde ne yapmıştır? Tugyan yapmıştır, Aşur'ya gitmiştir, hatta ne yapmıştır? Allah'a inkâra kadar gitmiştir ki Allah'ın verdiği nimetlerle aşırılık yapmak, yani insanlara zulmetmek. Ve yine el-Fakhru bi Ata ile yine Allah Azze ve Celle'nin verdiğiyle övünmek, insanlara karşı tekbürlük yapmak, tıpkı Karun'un yaptığı gibi wal-Kibriya wa al-ıbadillah ve yine Allah Azze ve Celle'nin kullarına karşı ne yapmak, onları küçümsemek. Ve yine diyor ki wa-tibāʿul-hawa fi ghairiẓatillah ve Allah'ın rızasının dışında Hevese insanın kendi arzu ve heveslerine uymasıdır. Bunlar hepsi neymiş? Şeytanın tuzaklarıymış. Birincisi ne dedik? Allah'ın nimetlerine karşı nimetleriyle ne yapmak azmak. İkincisi Allah'ın verdiklerine karşı verdiği zaman ne yapmak ee, övünmek. Yani kendine bağlamak bu nimeti. Ve yine Allah'ın büyük kullarına karşı kibir ya övünme ve ne yapmak Allah'ın zizası dışında. ははははははははははははは إ はははははははははははははは と ي われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると م われていると言われていると言われていると言われていると言われているとَわれていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われて 私たちは、この時期の間、私たちは、私たちの間、私たちの間、私たちの間、私たちの間、私たちの間、私たちの間、私たちの間、私たちの間、私たち n 間、私たちの間、私たちの間、私たちの間、私たちの間、私たちの i 私たちの間、私たちの間、私たちの間、私たちの間、私た n の間、私たちの間、私たちの間、私たち r 間、私たちの間、私たちの間、私たちの e 私たちの間、私たちの間、私 何であり Demek ki bu tuzaklara ne yapıyor? Duçar bırakabiliyor. Kimin de hayırını istiyorsa bu tuzakları öğrenmesine ve ondan uzaklaşmasını sağlıyor Allah Azze ve Celle. Hakikaten öğrenilmesi, bilinmesi gereken meselelerdir ki şeytanın tuzakları bilinsin ve ona göre hareket edilsin. Ve Allah Azze ve Celle de sizi ne yapsın? Ondan korusun ve onun gideceği yerde ancak ve ancak cennet görülür. olsun inşallah. Allah'ın nimetleriyle azmak, Allah'ın verdikleriyle övünmek, Allah'ın kullarına karşı büyüklük beslemek ve Allah'ın rızası dışında kişinin kendi heva ve hevesine arzularına uyması işte şeytanın tuzaklarından bazıları kardeşler. Allah azze ve celle bunları bilip bunlardan uzak duranlardan eylesin inşallah. Evet. 554 Ebu Hureyye'den Rahmanullah an. Velayet edidine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet ile cehennem kendi aralarında tartıştılar. Evet. Süfyan da cennet ile cehennem münakaşa ettiler dedi. Evet. Aynı manada. Cehennem bana zorla kimselerin büyüklük taslayanlar girer dedi. Cennet de bana mal ve çevre bakımında zayıf kimselerle fakirler girer dedi. Evet. Şanı yüce bereket ve bolluğun kaynağı olan Allah Azze ve Celle cehette şöyle buyurdu: Sen benim rahmetinsin. Senin seninle dilediğim kimselere mehmet ederim. Toğullar cehennemde şöyle buyurdu: Cehenneme de, değil mi? Cehenneme de. Cehenneme de, evet. Şöyle buyurdu: Sen benim azabımsın. Seninle、e, dilediğin kimseye azap ederim. İkinizin ikinizden her biri dolacağı <gülüyor> kadar insan vardır demişti. Evet, cehenneme de yetecek kadar insan var, cennete de yetecek kadar insan var. Her ikiside olacak kardeşlerim. İlginç bir rivayet.、E, Cennet de cehennem münakaşa ettiler. Ki bunu hakiki manasında anlamak gerekir, almak gerekir. Herhangi bir tevile gidilmesi caiz değildir kardeşlerim. Hakikaten Allah Azze ve Celle dilemiş ve cennet ve cehennemde ne yapmıştır? Dile gelmiş, münafaşa etmiş ve konuşmuşlardır. Cehennem diyor ki, bana diyor hep büyüklenenler giriyordur. Demek ki cehenneme kimler giriyor? Hep hakkı kabul etmeyenler, haktan yüz çevirenler giriyorlar. ジャッバーンは、ジャッバーンは、ジャッバーンは、ジャッバー i は、ジ e i バ s a n ジ a ッバーン a ジャッバーンは、ジャッバーンは、ジャッバーンは、ジャッバーンは、m ャ a バーン n a ャッバーンは、ジャッバーンは、ジャッバーンは、ジャッバーンは、ジャッバーンは、ジャッバーンは、ジャッバーンは、ジャッバーンは、ジャッ a ーン a ジャ a バーンは、ジ n d a d e r ジャ e バ e r は、ジャッバーンは、ジャッバーンは、ジャッバーンは、ジャッバーンは、ジャッバーンは、ジャッバーン r ジ e n ジャッジャーンは、ジャッジャ k eden Kimselerdir. Kardeşlerim, başka bir rivayet var. Onu da söyleyeyim inşallah müstümde gelen e, e, hadisin devamını okuyayım. Allah Azze ve Celle cennete der ki, sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime merhamet ederim. Sonra ateşe diyor ki, sen de benim azabımsın. Seninle de diyor dilediğime azab ederim. Ve her ikinize de diyor dolacak kadar insan vardır. Müslüm'de gelen bir civayet var. Onu da size nakledeyim inşallah. Cehenneme gelince diyor. Cehennem bir türlü dolmak bilmez diyor. Sonra ta ki Allah azze ve celle oraya ayağını koyana kadar. Sonra cehennem yeter, yeter, yeter der diyor. Sonra ce cehennem diyor ne yapar? katlanır, biri birbirine dürülür, artık koyacak bir şey kalmaz, yani yer kalmaz artık diyor. Sonra Allah Azze ve Celle kullarından hiç kimseye zulmetmez diyor. Sonra cennete gelince diyor, Allah Azze ve Celle yine cennette boş yer kalır ve Allah Azze ve Celle oranı doldurmak için de yeni mahlukat veya insanlar halk eder diyor. Müslüm'de gelen civayette. O yüzden her ikisi de ne yapacakmış? Sonuçta dolacakmış kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi inşallah cennet ehlinden eylesin. Evet 555 Ebu Seleme Abdurrahman Vatiyallahu anh'da nivayet ettiğine göre şöyle demiştir. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Celle'nin sahibi sert insanları dinden soğutan yurt ve tablalarından dolayı uyuşu kısırı kişiler değillerdi. Onlar toplantı ve sohbetlerinde birbirlerine şiir okur ve İslamdan önceki cahilliye döneminde yaptıkları işleri günleme getirirlerdi. Fakat Allah'ın emrine karşı herhangi bir işi yapması, onlardan birinden istendiği zaman sanki deliymiş gibi gözlerini içi dönerdı. Evet, kardeşlerim ee... Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın asabını anlatan gerçekten çok güzel bir rivayet. Yani、e, sosyal olarak yaşantıya bakıldığı zaman yani sahabe de insandı ki birbirlerine ne yaparlardı yani şakalaşabiliyorlardı. Hatta mesela bir rivayette、e, Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in asabı karpuz yer ve çekirdeklerini veya kabuklanı mıydı rivayeti tam. çekirdekleri diye hatırlıyorum birbirlerine atarlardı ama diyor Allah'ın dini söz konusu oldu mu onlar diyor、e, aslan kesilirlerdi diyor rivayette yani birbirlerine şakalaşan böyle katı mizahlı、e, veya çatık kaşlı insanlar değillerdi oturur şiir okurlardı yani zamanlarını bazen böyle、e, haram olmayan ama şakavari veya mizah türüyle geçiren insanlardı. veya zühtlerinden dolayı uyuşuk kimseler de değillerdi. Ama ne zaman ki Allah Azze ve Celle'nin dini, Allah Azze ve Celle'nin bir yasağı, bir emri söz konusu oldu mu? Ne yaparlardı? Böyle gözleri yerinden fırlayacakmış gibi gözlerini kocaman açar ve pür dikkat. Ne yaparlardı? o dinde ciddi olurlardı.、Ki、düşünün Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bir vaazını sohbetini dinlerlerken ne diyor sahabe? Sanki diyor başımızın ücünde bir kuş varmış da azıcık şöyle bir hareket etsek de etsi ettiğimizde hemen uçacakmış gibi ne yapardı öylece pür dikkat Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamı、e, dinlerdik diyor Sahabe Allah onlardan razı olsun ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bazen onların yanında bulunur hiçbir şey söz söylemezdi çünkü o ya hayır konuşur ya susardı ki Sahabenin bu tür böyle mizahlaşmasına veya cahillik cahiliye döneminden bahsedip Gülmelerine bir şey demez. Hatta diyor Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem arada da bazen ne yapardı, tebessül ederdi diyor. Sahabe Allah onlardan razı olsun. Dediğimiz gibi onlar da bir insandı ve insan olmaları haseliyle de yani sosyal hayatta kendi örf adetlerine uygun olarak ne yaparlardı, mizahlaşırlardı. Ama Allah'ın dini söz konusu olduğu zaman hepsi birer aslan keselerdi. Allah hepsinden. razı olsun. Evet. Amin. Evet. Beş yüz elli altı. Ebu Hüleyh'e Allah'ım da razı olsun. Bir de、evet. rivale etmiştir. Yakışıklı bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip Ben kendisine her konuda güzellik sevdirilen diliyim. Gördüğün gibi de <gülüyor> güzellikten bana verildiği. Hatta güzellikte hiçbir kimsenin benden üstün olmasını istemiyorum. Ebu Hüleyh'e Allah'ım. Bu adam Ya bir ayakkabı bağında, ya da kırmızı tasmasında bile hiç kimsenin beni geçmesi istemiyorum." dedi. Bu kibir midir dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, kibir hakkı önemsemeyi hafife alan ve insanları küçük gören kimsenin yaptığıdır buyurdu. Evet, yine、e, kibirle alakalı, büyüklenmeyle alakalı... Sahabemin bir tanesi geliyor, bir soru soruyor ki güzel yüzlü bir sahabe, diyor ki Ey Allahın Rasulü, bana diyor güzellik sevdirildi ve gördüğün gibi de ben güzel bir insanım, güzel yüzlü bir insanım. Ben diyor şimdi elbisenin herkesten daha güzel olmasını istesem veya ayakkabımın herkesten güzel olmasını istesem bu bir kibir midir diyor Allah Rasulü, hayır bu bir kibir değildir fakat kibir hakkı kabul etmeme. Ve insanları hakir ve hor görmedir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müslim'de gelen bir rivayet var kardeşlerim. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhudan gelen rivayette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalbinde zerre miktarı kadar kibir olan cennete giremez diyor. Diyor ki bir adam ey Allah'ın Resulü bizden biri ayakkabısının, elbisesinin güzel olmasını ister diyor. Bu da mı kibirdir? 私たちは、今、ال ال uh、ak ki Allah はジャミーンを持っている。私たちは、ジャミーンを持っている。私たちは、ジャミーンを持っている。 Yani hakkı kabul etmeme. Hak kendisine apaçık belli olduktan sonra her ne kadar bu hadis sahih olsa da işte benim mezhebimde böyle değil veya benim şeyhim böyle demiyor veya benim alimim böyle demiyor bu bir kibirdir kardeşlerim Allah korusun. Çünkü bu hakkı kabul etmemektir. Delilleriyle apaçık belli olduktan sonra hakkı kabul etmeme işte kibir budur. Ve cennete girmeme meselesidir Allah korusun. O yüzden hak apaçık belli olduktan sonra hakkı kabul etme, onu inkar etmeme ve bununla beraber insanları hakir ve hor görmemek ve onları ayıplamamak nedir? Ee, kibir değildir. Kibir hakkı kabul etmeme, insanları hakir ve hor görmektir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet 557 Amr bin Şuyab radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber salallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Allah'a ve insanlara karşı mülkü taslayanlar kıyamet günü insan şeklinde küçük karıncalar gibi diriltileceklerdir. Onları her yönden zillet ve alçaklık kaplayacaktır. Cehennemde Güles adı verilen bir zindana atılacaklardır. Onların üzerlerine ateşlerin alevleri yükselecek ve onlara cehennem halkının ilinleri ve terleri içirilecektir. Evet. Evet. Kıyamet günü kibir ehlî ufacık, küçük ve bayağı bir şekilde ve düseleri de bedenleri de İnsan suresinde ne yapacak, haşronlacaktır diyor Allah Rasulu Aleyhisselatü Vesselam. ve aşağılanma, zillet onların her tarafından kuşatacaktır diyor Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra onlar ne yaparlar cehennemde bir sicine yani bir hapsane veya zindan ne derseniz ki bunun adına da aslında burada böles demiş, bules diye mi söylemiş orada, bules. Ya burada böles diye tercüm, şey hareke vermiş. Allah o alem böles veya bules bu ki oradaki、e, şeyin ismi kardeşlerim. Yani Beules veya Boules isminde bir zindana sürüklenenek ne yaparlar atılırlar diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem yani orada、e, tıpkı bir suyun her tarafı kapladığı gibi ne yapar oraya、e, atılır sonra Naarul Enyar diyor ateşlerin ateşine atılır diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem yani ne demekti bu bir mübahaladır kardeşlerim yani çok、e, harareti çok şiddetli olan bir şey yaptırılır. Biliyorsunuz cennetin dereceleri vardır. Cehennemin de derekeleri vardır. Cennetin dereceleri, cehennemin derekeleri vardır. Nasıl cennet yedikse, yedikat ise, cehennem de aynı şekilde nedir? Yedikattır. En aşağısından en şeyine kadar ki en hafifi biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talib'in çektiği azaptır ki, topuklarına gelen, kadar gelen, ulaşan ateşle Onun ateşin hararetiyle ne yapar diyor? Beyni fokurdar diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ki bu cehennemdeki en hafif ateşdir. Bakın tekbür ehli, kibir ehli de ne apılıyor? Küçücük varlıklar olarak, zerre olarak, aşağılık bir şekilde ama insan suretinde ne apılıyor? Haşrediliyor, yeniden oraya toplanılıyor ve zorla E, bu'les veya bö'les denilen zindanlara atılıyor ve her taraftan onları çok böyle harareti yüksek ateş kaplıyor. Sonra bundan daha acısı çok iğrenç kokulu cehennem ehlinin ve çok sıcak ne yapılır?、E, i̇rin diyor onlara içirilir diyor. Tînetül <gülüyor> hâbel burada geçen de o ateş ehlinin İçeceğinin ismi kardeşlerim, tıynetul habb, yani çok sıcak ve iğrenç kokulu o irine verilen isim kardeşlerim. Cehennem ehlinde de içilecek şey budur diyor. Bu aynı zamanda çok büyük azap içinde olan o kibir ehlinin cehennemdeki durumu kardeşlerim. Kibir ehli cennete giremeyecektir. Bu bir Ama cehennemde de böyle çok yüksek bir ateşte ne yapacaklardır, azap olacaklardır. Kibir neymiş? Apaçık kendisine beyan olduktan sonra hakkı kabul etmeme, hakkı reddetme ve insanları hakir ve hor görmektir. Allah hepimize hayır versin, tevazu ehli eylesin, hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı batıl bilip Bahtildan sakınan kullarından eylesin inşaallah. Allahım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle inşaallah. Allahım bizi hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru, merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle, bizi ve nestimizi 「あなたの声を聞いてくれました」「あなたの声を聞いてくれました」「あなたの声を聞いてくれました」